Saffat Suresi 34. Ayetten itibaren Biz diğer günahkarlara da Muhakkak böyle yapacağız Çünkü onlar Allah'tan başka hiçbir ilah yok Denildiği zaman Büyüklük taslarlardı Biz mecnun bir şair için mabutlarımızdan vaz mı Geçecekmişiz derlerdi Hayır o hak ve hakikati getirmiş bütün peygamberleri de tasdik etmiştir. Elbette siz o acıklı azabı tadıcısınız. Yapmakta olduğunuz şeylerden başkasıyla da cezalandırılmayacaksınız. Allah'ın ihlası erdirilmiş kulları müstesna. Onlar böyle. Onlar için malum bir rızık vardır. Türlü meyveler. Onlar İzzet ve ikram edilmiş kimselerdir... ...naim cennetlerinde... ...birbiriyle karşılıklı tahtlar üzerinde. Onların her biri... ...şerab-ı ...türlü kadehlerle tavaf ve ziyaret edilirler. Bembeyaz... ...içenlere bir lezzet. Orada bir baş ağrısı da yok. Onların bundan büyühuş olacakları da yok. Yanlarında da bakışlarını yalnız eşlerini affetmiş iri gözlü kadınlar vardır ki bunlar örtülüp saklanmış yumurtalar gibidir. Ehli cennetten kimi kimine dönüp sorarlar. İçlerinden bir sözcü der ki hakikat benim dünyada bir arkadaşım vardı. Bana derdi ki gerçekten sen de tekrar dirilmeye kesin inananlardan mısın? Biz öldüğümüz ve bir toprak bir yığın kemik olduğumuz zaman mı hakikaten biz mi cezalanmış olacağız konuşan yanındakilere der ki siz onun şimdi ne durumda olduğunu biliyor musunuz derken o bizzat bakıp bunu o çılgın ateşin ta ortasında gördü ve ona dedi ki Allah'a yemin ederim sen az kaldı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 Sonra dönüp gidecekleri yer şüphesiz yine cehennemdir. Çünkü onlar atalarını sapkın kimseler bulmuşlardı da kendileri de onların izleri üzerinde koşturuluyorlardı. Andolsun ki onlardan evvel geçenlerin çoğu da sapmıştı. Andolsun ki biz içlerinde kötü hareketlerinin neticesinden korkutucu peygamberler de göndermişizdir. Bak.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 Bunun üzerine o da kurnazca onların düzme ilahlarına varıp dedi ki hani yemek yemiyorsunuz ne oluyor size konuşmuyorsunuz nihayet gizlice onlara sağ eliyle bir darbe indirdi derken kavmi koşarak onun önüne çıktılar İbrahim dedi ki kendi elinizde yontmakta olduğunuz şeylere mi tapıyorsunuz halbuki sizi de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 ona salihlerden bir peygamber olmak üzere de İshak'ı müşteredik. Hem ona hem İshak'a feysü bereketler verdik. Her ikisinin neslinden iyi hareket edeni de vardır, nefsine apaçık zulmeden de. Andolsun biz Musa'ya da Harun'a da nimetler verdik. Hem onları hem kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Kendilerine yardım ettik de galebeyi kazananlar onlar oldular. Onlara her hakikati apaçık gösteren o kitabı verdik. Onlara doğru yolu gösterdik. Sonra gelenler arasında da onlara iyi bir nam bıraktık. Musa'ya da Harun'a da bizden selam. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız hakikat onlar mümin kullarımızdandı İlyas da şüphe yok ki gönderilmiş peygamberlerdendi o vakit kavmine şöyle demişti siz Allah'tan korkmaz mısınız o en güzel yaradanı sizin de evvelki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da bale mi tapıyorsunuz fakat bunlar onu yalanladılar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 Lut da gerçek ve şüphesiz gönderilmiş peygamberlerdendi. Hani biz hem onu hem ehlini topluca kurtarmıştık. Azapta kalanlar içinde bırakılan bir yaşlı kadın müstesna idi. Sonra biz diğerlerini kökünden helak ettik. Elbet siz de sabah ve akşam onların yurtlarına uğruyorsunuz. Hala akıllanmayacak mısınız?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 onun karnında kalıp gitmişti. İşte biz onu kendisi de hasta olarak açık bir yere çıkarıp bıraktık. Üzerine geniş yapraklı cinsten gölgelik bir nebat bitirdik. Onu yüz bine peygamber gönderdik. Hatta artıyorlardı da. Nihayet ona iman ettiler de kendilerine bir zamana kadar geçindirdik.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 Ne oluyor size? Buna nasıl hükmediyorsunuz? Hiç mi düşünmezsiniz? Yoksa elinizde açık bir hüccetiniz mi var? Öyleyse eğer davanızda doğru söyleyenlerseniz getirin kitabınızı. Bir de onunla cinler arasında bir akrabalık uydurdular. Ant olsun ki bizzat cinler dahi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 Behemahal onlar yardım görecekler Muzaffer olacaklardır Muhakkak Bizim ordumuz mutlaka Galip gelecek olanlardır Onun için Sen bir zamana kadar Onlardan yüz çevir Gözetle onları Kendileri de yakında göreceklerdir Şimdi onlar çarçabuk Bizim azabımızı mı istiyorlar Fakat bu Onların bölgesine çökünce gelecek tehlikelerle öteden beri korkutulanların sabahı ne kötü olacaktır. Sen bir zamana kadar onlardan yüz çevir. Gözetle onları, onlar da göreceklerdir. Galebe sahibi Rabbin, onların isnad etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere selam ve hamd. Alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Saat suresi. Değerli dinleyenler, Saat suresi Mekke'de indirilmiştir. 88 ayettir. Sure adını birinci ayette geçen Saat kelimesinden alır. Bu surenin bir diğer adı da... Davut suresidir. Rahman ve Rahim olan... ...Allah'ın adıyla... ...Saat... ...o şanlı şerefli... ...Kur'an'a and olsun ki... ...hayır... ...küfredenler... ...bilakis boş bir onur ve bir tefrika... ...içindedirler. Biz kendilerinden evvel... ...nice ümmetleri helak ettik. O zaman ne çığlıklar kopardılar halbuki o vakit azaptan kaçıp kurtulma vakti değildi o kafirler içlerinden kendilerinin başına çökecek tehlikeleri bildiren bir peygamber geldiğine şaştılar bu dediler bir büyücü bir yalancıdır o bütün ilahları bir tek ilah mı yapmış bu cidden acayip bir şey Onların elebaşılarından bir güruh birbirine yürüyün, mağbutlarınıza ibadette sebat edin, şüphesiz ki arzu edilecek olan budur diyerek kalkıp gitmiştir. Biz bunu diğer dinde işitmedik, bu uydurmadan başkası değildir. O Kur'an aramızdan ona mı indirilmiş? Hayır, onlar benim vahhimden şüphededirler. Hayır, onlar benim azabımı henüz tatmadılar. Onların nezdinde o yegane galip ihsan eden Rabbinin rahmet hazineleri var yoksa? Yahut o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin mülkü onların mı? Öyleyse sebeplerine yapışarak göğe yükselsinler. Onlar derme çatma fırkalardan mürekkep öyle bir ordudur ki, işte burada hezimete uğratılmışlardır. Onlardan evvel Nuh kavmi, Ad ve kazıklar sahibi Firavun, Semud, Lut kavimleriyle Eyke yaranı da peygamberlerini yalanlamışlardı. İşte o fırkaların akıbeti. Onların her biri başka değil gönderilen o peygamberleri yalanladılar da bu yüzden onlara azabım hak oldu. Bunlar da iki saam aralığı kadar bile gecikmeyecek bir tek korkunç sesten başkasını gözetmiyorlar. Şöyle dediler. Ey Rabbimiz hesap gününden evvel bizim amel defterimizi acele ver. Onlar ne derlerse sabret. Kulumuzu o kuvvet sahibi Davud'u hatırla. Çünkü o daima Allah'ın rızasına dönen bir zattı. Gerçek biz dağları kendisine müsahhar kıldık ki bunlar akşamleyin ve kuşluk vakti onunla birlikte durmayıp tesbih ederlerdi. Her yandan ona doğru toplanıp gelen kuşları da kendisine rağm ettik. Gerek o dağlardan gerek bu kuşlardan her biri itaatle ona döneceğiydi. Onun mülkünü de kuvvetlendirdik. Ona hikmet ve faslı hitap verdik. Sana o davacıların haberi geldi mi? Hani onlar duvardan mescide tırmanmışlardı. O vakit Davud'un karşısına girivermişlerdi de o bunlardan telaşa düşmüştü. Korkma dediler biz iki davacıyız. Birimiz ötekinin hakkına tecavüz etti. Şimdi sen aramızda adaletle hükmet. Aşırı gitme, bizi doğru yolun ortasına çıkar. İçlerinden biri, şu benim biraderimdir. Onun 99 dişi koyunu var, benimse bir tek dişi koyunum var. Böyleyken onu bana ver dedi, mücadelede beni yendi. Davut dedi, and olsun ki o senin dişi koyununu kendi dişi koyunlarına katmak istemesiyle sana zulmetmiştir. Gerçek, mallarını birbirine katıp karıştıran ortakların çoğu, mutlaka birbirine haksızlık eder. İman edip de güzel güzel amel ve hareketlerde bulunanlar müstesna. Fakat bunlar da ne kadar azdır. Davut sandı ki, biz kendisine mutlaka bir azap hazırladık. Bunun üzerine o, Rabbinden setrü himaye edilmesini istedi rüküyle yere kapanıp Allah'a döndü değerli dinleyenler bu ayet secde ayetidir abdestli olarak secde edilmesi gerekir Biz de onu salih bir zat olarak intihab ettik nezdimizde onun muhakkak bir yakınlığı ve bir akıbet güzelliği vardır Ey Davud! Biz seni yeryüzünde bir halife yaptık. O halde insanlar arasında hak ve adaletle hükmet. Hükmünde heva ve hevese, hissiyatına tabi olma ki bu seni Allah yolundan saptırır. Çünkü Allah yolundan sapanlar hesap gününü unuttukları için onlara pek çetin bir azap vardır. O göğü, o yeri ve bunların arasında bulunan şeyleri biz boşuna yaratmadık. Bu o küfredenlerin zanlıdır. Bu yüzden küfredenlere ateşten helak vardır. Yoksa biz iman edip de güzel güzel amel ve hareket edenleri yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi tutacağız? Yahut Allah'tan korkanları doğru yoldan sapanlar gibi mi sayacağız bu Kur'an ayetlerini iyiden iyi düşünsünler temiz akıl sahipleri ibret alsınlar diye sana indirdiğimiz feyz kaynağı bir kitaptır biz Davud'a oğlu Süleyman'ı ihsan ettik Süleyman ne güzel kurdu çünkü o daima Allah'a dönen bir zattı Hani ona öğleden sonra bir ayağını tırnağı üstüne dikip üç ayağının üstünde duran süratli koşu atları gösterilmişti de gerçek ben mal sevgisine sırf Rabbimizi zikretmek için düştüm demişti. Nihayet bu atlar perdenin arkasına gizlenmişlerdi. Dedi ki onları bana döndürün hemen ayaklarını boyunlarını okşamaya taramaya başladı. Andolsun biz Süleyman'a imtihan de ettik tahtının üstüne bir ceset bırakı verdik nice günlerden sonra o yine eski haline döndü dedi ki ey Rabbim beni bağışla bana öyle bir mülkü saltanat ver ki o benden başka hiçbir kimseye layık olmasın şüphesiz bütün Muratları ihsan eden sensin. Sen Bunun üzerine Biz de ona rüzgarı Müsahar ettik ki bu Onun emriyle Onun dilediği yere Yumuşacık akar giderdi Şeytanları ki onlardan Her bina ustasını Her dalgıcı Yine onlardan Bukalarla bağlanmış olan diğerlerine de Emrine rahmet ettik Dedik ki bu bizim vergimizdir. Artık dilediğine hesapsız ver yahut tut. Şüphe yok ki indimizde onun mutlak bir yakınlığı ve dönüp geleceği yer güzelliği de vardır. Kulumuz Eyyub'u da an. Hani o Rabbine şöyle nida etmişti. Hakikat şeytan beni yorgunluğa ve Azaba uğrattı. Ayağınla vur yere dedik. İşte hem yıkanacak, hem içecek soğuk bir su. Ona hem ehlini, hem onlarla beraber bir mislini, bizden bir rahmet ve temiz akıl sahipleri için de bir ibret olmak üzere bağışladık. Eline bir demet sap al da onunla vur. Yemininde durmazlık etme dedik. Biz onu hakikaten sabırlı bulduk. O ne güzel kul. Hakikat o daima Allah'a dönen bir zattı. Kuvvetlerin ve basiretlerin sahipleri olan... ...kullarımız İbrahim'i, İshak'ı, Yakub'u da an. Çünkü biz onları katkısız bir hasletle ki bu daima yurtlarını hatırlamaları ve onun için çalışmalarıdır halis insanlar yaptık. Çünkü onlar bizim indimizde cidden seçkinlerden hayırlı zatlardandı. İsmail'i, Elyesay'ı, de an. İşte bütün bunlar hayırlı insanlardı. Bu bir zikirdir. Takvaya erenlerin dönüp varacağı yerde ...elbette güzel bir mercidir. Adım cennetleri. Onlar için... ...bütün kapılar tas tamam açılmıştır. İçlerinde yaslanıp kuruluculardır onlar. Orada... ...birçok meyveler... ...içecekler isteyecekler. Yanlarında da... ...gözlerini yalnız eşlerine dikmiş... ...bir yaşıt kadınlar vardır. İşte... ...hesap günü için... Size vaat gelen şeyler bunlardır. Şüphe yok ki bu bizim bitip tükenmeyecek rızkımızdır. Bu ehli cennete mahsustur. Azgınların gideceği yerse muhakkak en kötü bir mercidir. Cehennem. Onlar buraya girecekler. Artık ne kötü döşektir o. İşte o azap. Onu tatsınlar ki bu kaynar su ve irindir. O şekilden başka daha diğer nevi azaplar da vardır. İşte şunlar dünyada körü körüne maiyetinize koşup giden güruhtur. Onlar rahat huzur görmesinler. Çünkü onlar bir hakkın o ateşe gireceklerdir. Uyanlar reislerine derler. Hayır siz asıl rahat huzur görmeyin. Bunu bizim önümüze siz getirdiniz. Bakın ne çirkin durum. Yine onlar derler. Ey Rabbimiz! Bunu bizim önümüze kim getirdiyse onun ateş içindeki azabını katmerli olarak artır. Azgınlar derler. Kendilerini dünyada bayağılardan saydığımız adamları niye görmüyoruz? Biz onları eğlence edinirdik. Yoksa gözlerimiz onlardan uzaklaşıp kaydı mı? İşte bu, ehli cehennemin birbiriyle davalaşması muhakkak ve kat'i bir gerçektir. De ki, ben yalnız gelecek tehlikelere haber veren bir peygamberim. Bir olan, kahreden, mutlak hakim olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin Rabbi, o mutlak galip, o çok bağışlayıcı Allah'tır. De ki, bu Kur'an en büyük ve mühim bir haberdir. Ki siz ondan yüz çeviricilersiniz.